Aşır. Kışta ölmüş olan çekirdeklerin bir dahaki baharda tekrar dirilmeleri gibi umun beşerinde bir çekirdek hükmünde olan acbü zenep ...kuyruk sokumundan tekrar hesap vermek üzere toplanmalarıdır. İmam-ı fahreddin Razi tefsirinde şöyle der. Haşir bir cemaati bir mekandan diğer bir mekana çıkarmaktır. Ki bu da insanları yok ettikten sonra tekrar varlık alemine çıkartıp diriltmesidir. Bu ikinci bir yaratma olup ilk yaratma arasında bir fark yoktur. İnsanlar diriltildiklerinde cevher ve ağrazlarıyla mı diriltileceklerdir. Denildi ise peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de işaret ettiği gibi attığı tırnaklarının ve sünnet olduğu etinin de iade edileceğini söylemesini istinaden insan hem cevheri hem ağrazlarıyla iade edilecektir. Çünkü bunun dirilmesi acip değildir. Sebebi ise ağraz baki değildir. İnsan cismi itibarıyla insandır. Çünkü insanın bir insan olması Araz itibariyle değildir. Zira değişen her araz diğerinden ayrıdır. Dolayısıyla bir şeyin iadesi için arazlarının iadesinin farz olması şart değildir. Mesela 60 yılı yaşayan bir insan her sene vücudunu değiştirmekle 60 yılda 60 insan olmakta kendisine arazların iltihak etmesiyle. İnsanoğlu işte kendisine katılan bu eklerin de ayrıyeten hesabını şu şekilde verecektir. Bu azaları nerede, neye, niçin, nasıl kullandığına dair hesap verecektir. Eğer bu kullanış hayırda ise ne âlâ, eğer şerde ise vay haline. Beşerin kabirlerinden kalkıp dirilişlerine meşhut görünen bir misal verecek olursak, bunlar yerden otun bir anda bahar mevsiminde bitmesi gibi olacaktır. İlk diriltilecek olanın Peygamber aleyhissalatü vesselam olduğu rivayet edilmektedir. Sebebi ise ilk yaratılışta, dünyaya gelmeden önce olduğundan, ikinci yaratılışta da önce olacaktır. Bir hadiste, kıyamet gününde arzı yarıp çıkanların, ilki benim buyurmaktadır. Beşeriyet diriltildikten sonra, muhasebe etmek üzere, Cenab-ı Hak içlerinde bulunan mücrimlere, yani günahkarlara, şöyle hitap edecek. Ey mücrimler! Bugün müminlerden ayrılın. Yani seçilin ey kafirler müminlerden ve ey nifak ehli salah ehlinden, ey dünya ehli zühd ehlinden ve ey yalancılar gerçeklerden. Demektir ki bütün bunlar bu emir üzerine açık ve seçik olarak diğerlerinden ayrılırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü işitince acaba o günlerde ümmetimin hali ne olur diye çok çok ağladı. Mücrimler gözsüz haş olurlar. Ayette ve kıyamet günü onları kör olarak haş ederiz buyurulmaktadır. Haşrin aklen ve naklen ispatı. Haşir Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifte vukuu hakkında genişçe tasihhat yapılıp kat'i olarak şu mahlukatın muhakeme için tekrar hesaba çekileceği kesin olarak ispat edildiği gibi her bahardaki numunesinin görünmesiyle de aklen ispat edilmektedir. Ayette sonuna siz kıyamet gününde tekrar diriltilip kaldırılacaksınız. Şüphesiz ki kainatı yokluktan var eden, kuru tanelerden hayat dolu bitkiler çıkartan, bir damla sudan canlılar meydana getiren Allah öldükten sonra kulları tekrar terkip etmeye kadirdir asi ile itaatkar, zalim ile mazlum, münkir ile mü'min, bu dünyadan hesap vermeden göçüp gitmekte. Mazlum zillette, zalim izzette kalıp, bu dünyadan göçüp gitmektedir. Bunların diriltilmemek üzere yatırılarak, haşir ile kaldırılıp hesap vermemek üzere yok olup gitmeleri, kaderi ilahinin adaletini hiçe indirmektedir. Oysa, zulümden mukaddes olan zat, adaletini ispat etmek üzere mahlukatı diriltip hesaba çekmesi adaletinin muhtezasındandır. Bir ayette Herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmakta o gün haktır. Öyle ki insan dünyada yapmış olduğu hatta boynuzlu hayvanın boynuzsuz hayvana vurmuş olduğu darbeden dahi hakkı alınmak üzere diriltilecektir. Her şeyde Kast ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır. Hılkat ve yaratılışta tam bir hikmet hüküm fermadır. Alemde abes yok, fıtratta israf yok. Bu şahitleri tezkiye eden istikra tam, tam bir araştırmadır ki, her fen, mevzu bulunduğu nev'in nizamına bir şahide adildir. Ve keza yem gün ve sene vesaire gibi, her nevide nev'i bir kıyamet-i mükerrere, yani her sene tekrar edilen bir kıyamet vardır. Ve keza beşerdeki istidaf ve kabiliyet kıyamete bir remizdir. Ve keza beşerin gaydi mütenahi nihayetsiz meyil ve emelleri kıyameti ister. Ve keza sani hakimin rahmet hazinesinin mahalli sarfı ancak kıyamet ve haşirdir. Fen'in de şehadet ettiği gibi sani hakim... Her şeyde en kısa yolu, en yakın ciheti, en güzel ve en hafif sureti ihtiyar edip seçmiştir. Bu ihtiyar, kainatta abesiyetin bulunmadığına delalet eder. Bu ise ciddiyete delalet eder. Ciddiyet ise, saadet ebediyenin gelmesiyle olur. Yoksa bu, varlık, adem, yokluk sayılır. Ve her şey abesiyete tahavül eder, çirkinliğe dönüşür. Evet, fenni menafi azâ. ...yani organların faydasını bildiren... ...ilmin şerh ve beyan ettiği vecihle... ...insanın cisminde... ...her birisi bir menfaat için... ...takriben 200 küsür küsur kemik vardır... ...ve her birisi bir fayda için... ...altı bin damar vardır... ...ve hüceyirata hizmet eden... ...yirmi bin mesame... ...yani gözenek ve pencere vardır... ...o hüceyiratta cazibe çekme... ...dafiya itme... ...mümsike tutma... musavire şekillendirme de meydana getirip oluşturma namıyla... ...her birisi bir maslahat için beş kuvvet var, çalışıyor. Alemi asgar, küçük alem olan insan böyle olsa... ...insanı ekber, büyük insan olan ondan geri kalır mı? Ruhan ismeten ehemmiyetsiz olan ceset... ...bu derece israftan uzak bulunsa... ...ne suretle, cevheri ruhla asarında, emellerinde... ...efkarında ve maneviyatında...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 İstidadındaki kabiliyet o şahsın yaşayışına ve tekemmülüne delil olduğu gibi, kainatın ruhuna kadar nüfuz eden hakikat sabite ve devam ile yaşayışını ima eden intizamındaki kuvvet-i kamile ve tekemmülüne giden nizamındaki kemal, acaba haş-ı cismani yoluyla saadet-i ebediyeye delil olmaz mı? Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran,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 saniyeleri sayan ibre, dakikaları sayan ibrenin hareketini ihbar ediyor. Dakikaları sayan ibre, saatleri sayan ibrenin hareketini ilan ediyor. Saatleri sayan ibre de günleri gösteren ibrenin hareketini husura getiriyor ve ilham edip bildiriyor. İşte birincinin hareketinin tamam olması, ikincisinin de hareketinin tamam olacağına ve ikincinin tamamı hareket etmesi, üçüncünün de itmama hareket edeceğine işarettir. Kesadik. sani Hakim'in kainat denilen büyük bir saati vardır. Bu saatin milleri, feleklerin çeşit çeşit deveranından ibarettir. İşte bu devranlar günleri, seneleri, ömrü beşeri, dünyanın beka müddetini gösteriyorlar. Binaenaleyh, her geceden sonra sabahın, her kıştan sonra baharın gelmesi gibi, haşrın sabahı o büyük saatten doğacağına delil bir işarettir. Tekrar dirilmenin akli yönden pek çok izahı edilmeye çalışılmış. İse de ahiret hayatı gaiplerden olduğu için daha ziyade nakillerle izah edilip aklın erdirilmesi iyidir. Ki bu akli deliller aklı selimce kabul edilmesi gerekmektedir. Evvela Kur'an neş'e-i yani ilk yaratılışı nazara verir. Der ki, Nutfeden alakaya, yani bir damla sudan kan parçasına, alakadan mudugaya et parçasına, mudugadan ta hılkat-ı insaniyeye kadar olan neş'etinizi, yaratılışınızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neş'e-i uhrayı, yani diğer tekrar bir yaratılışınızı inkar ediyorsunuz? O, onun misli belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, ellezî, Caaalekum mina şeceril axtari nara otur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Kelimesiyle işaret edip der size böyle nimet eden bir zat size başıboş bırakmaz ki kabire girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem remzen der ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. ...akıldan uzak görüyorsunuz? Hem semavat ve arzı... ...halk eden, semavat ve arzın... ...meyvesi olan insanın hayat... ...ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden... ...o ağacın meyvesine... ...ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın... ...neticesini terk etmekle, bütün... ...eczasıyla, hikmetle yoğrulmuş... ...hılkat şeceresini... ...abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der... Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emir ver nefer hükümündedir. Emri kün karşı kemal-i inkiyad ile serfuru eder. Bir baharı halketmek etmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhil izam deyip, çürümüş vaziyetteki o kemikleri kim diriltecek, kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Şerhul mevakıfta şöyle denilmekte, İnsandaki asıl parçalar, ömrün başından sonuna kadar devam eden parçalardır. Bazı alimler de demişler ki, insan vücudunun asıl cüzleri, yaratılışın başlangıcında hasıl olan cüzlerdir. Yaratılışın başlangıcı, ruhların cesetlere, ...taalluk etmeye başladığı zamandır. Öldükten sonra dirilmede... ...bedenin asıl cüzlerine itibar edildiği hususunda... ...zikrettiğimiz görüş ile... ...cesetlerin bütün cüzleri ile öldükten sonra... ...dirilmeyi inkar edenlerin... ...öldükten sonra haşrı inkar sededinde... ...söyledikleri söz... ...itibardan düşmüştür. Haşr ise ancak... ...her şeyden evvel... ...ömrün evvelinden sonuna kadar... ...cesetlerin bütün cüzleri ile olur... Hatta öyle ki iade manasını gerçekleştirmek için Cenab-ı Allah sünnet yerinden kesilen et parçası ile tırnaklardan, saçlardan kesilenler, dişlerden çıkarılanlar ve benzeri vücudun ilk yaratılışında var olan bütün cüzleri iade edecektir. Sonra Cenab-ı Allah kemiyet, çokluk, keyfiyet, hal ve durum ve şekil bakımından iradesinin taalluk ettiğince dilediğini bırakacak, dilediğini yok edecektir. Sonra bilmiş on ki Cenabı Allah akıllıları dirilteceği gibi delileri çocukları, cin ve şeytanları hayvanları, haşereleri ve kuşları da diriltecektir. Çünkü bu hususta hadis-i şerif vardır. Azası henüz tamamlanmamış bulunan düşük çocuklar diriltilecek mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre düşük çocuğa ruh verilmişse diriltilecektir. ...ruh verilmeden düşmüşse... ...diriltilmeyecektir. Doğru olan görüş de budur. Zira Allah'a yakın olan... ...müttaki alimlerin mezhebi... ...haşrin ruh ve cesetten... ...meydana geleceğidir. Aklen kendimize soracak olursak ki... ...bu koskoca Alem yok edilip de... ...yeni bir âlem kurulacak mıdır? Bu ise nasıl olacak? Denilir ise. Deriz ki, evet... alemde tekamül kanunu vardır. Bu kanuna tabi olan nesnema yani gelişik büyüme kanununa dahildir. Bu kanuna dahil olanın bir ömür tabiisi vardır. Ömür tabiisi olanın eceli fıtrısı vardır. Ecelin pençesinden kurtulamaz. Evet kainatın ihtiva ettiği envaın ve bu envaın ihtiva ettiği kuşattığı efradın... kısmı ekserisi bu kanunlara tabidirler. Binaenaleyh alemi sagir yani küçük alemlerinden denilen insan Ölümden ve harabiyetten kurtulamadığı gibi, İnsan-ı kebir, Büyük alem olan evren ve kainat, Denilen alemin de, Ölümden necatı, Kurtuluşu yoktur. Ve keza, Kainatın bir ağacı, Ölümden, Dağılmaktan halas olmadığı gibi, Şecere-i olan kainat silsilesinin de, Harabiyetten kurtuluşu yoktur. Evet, Eğer kainat, Ömrü fıtrisinden evvel, harici bir tahribata veya saniye tarafından bir hedin yıkma ve yok etmeye ve kıyamete maruz kalmasa bile fenli bir hesap ile kainatın öyle bir günü gelecektir ki ize sema un -um şakkat ize şem su güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman gök yarıldığı zaman gibi ayetlere masadak olacaktır ve insan-ı denilen koca kainat şu boşluğu sekeratının bağırtılarıyla dolduracaktır. fakreddin Razi özetle şöyle demektedir. Bir hasa hayvanat ve nevatatta daima vuku'a gelen haşirlere dikkat edip teemmül eden, düşünen adam. Elde edeceği müteferrik farklı emareler ve işaretlerle haşrin vukuuna has ile yani bir sürat intikal ve anlayışla hükmedecektir buyurarak, inkarının asla mümkün olmayıp, cahil olanın dahi hemen anlayacağı ve anlayabileceğini ifade etmektedir. Dünyedi haşirler, kainatta istediği gibi tasarruf eden zat, her senede 300 bin mahlukatı yoktan var edip yaratmakla, insanları da aynen böyle yaratacağını, hatta kör gözleri de gösterircesine ispat etmektedir. Acaba gündüz gibi görünen böyle hakikati inkara nasıl tevessül etmektedirler? Bu ancak her şeyi maddede arayanların akıllarının gözlerine inmesi neticesidir. O halde, ey haşir ve neşri inkar eden kafasız, ömründe kaç defa cismini tebdil ediyor, değiştiriyorsun? Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her senede bir defa tamamıyla cismini tebdil ve tecdit ediyor, yeniliyorsun. Haberin var mıdır?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 hiç mümkün müdür ki? Ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşrı gibi acip, 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı, haşrı neşeri kudretini gösteren ve o haşrı neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ayırmakla ihatay ilmiyesini, yani ilminin ve bilgisinin her tarafı kuşattığını gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla, Beşer'in haşrını vaat etmekle, Bütün ibadının kullarının enzarını, Bakış ve nazarlarını, saadet ebediyeye çeviren, Ve bütün mevcudatı baş başa, Omuz omuza, El ele verdirip, Emir ve iradesi dairesinde döndürüp, Birbirine yardımcı ve musahkar kılmakla, azamet rububiyetini gösteren, Ve Beşeri, Şecere-i kainatın en cami ve en nazik, ve en nazenin en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratır. Kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir rahim, bir mi hakim kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. ''Evet, şu alemin mutasarrıf zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruh zeminde Haşr-ı Ekber'in ve meydanı ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaratını icat ediyor.'' Es cümle ''Haşr-ı de görüyoruz ki 5 altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 günden ziyade envağı haşredip neşrediyor.'' Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip, geriltip, iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliye suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohum o kadar karışmışken, kemali i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suret içinde, kemal intizam imtizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabir midir ki? Bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin. Semavat ve arıza altı günde halk demesin, insanı bir sayha ile demesin Haşa! Hem bu bahar haşrına benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cev havada, bulutların icad ifnasında, haşre, numune ve misal ve emare olacak, ...ne kadar nakışlar yaptığını... ...gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel... ...kendini farz etsen... ...sonra zamanın iki cenahı olan... ...mazi ile müstakbeli... ...birbirine karşılaştırsan... ...asırlar, günler adedince... ...misali haşir ve kıyametin... numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune... ...ve misalleri müşahede ettiğin halde... ...haş-ı cismaniyi... ...akıldan uzak görüp... ...istibad etmekle inkar etsen... ...ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. El hasıl, haşra mani hiçbir şey yoktur. Muktazi yani haşrin olmasını gerektiren sebepler ise her şeydir. Evet, mahşer acayib olan şu koca arzu, Adi bir hayvan gibi imat ihya eden yani öldürüp diriten Ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyara yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermediği rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, kararsız, ehemmiyetsiz, mütegayir, değişken, bekasız, nakıs ve noksan, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyara ahir var. Başka daimi baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulubü münevvere aktabı bütün ukul nuraniye erbabı şahalet ediyorlar. Ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar. Ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. hulf vaat yani mükafatlandırma sözünden dönmek ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal kusiyetine yanaşamaz. hulf vaid yani cezalandırma sözünden dönmek, yapmamak ise ya afurdan, bağışlamaktan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Yani bütün kainatın hukukuna tecavüzdür. Affakabil değil. Çünkü bir kişinin hakkı göz önünde bulundurulur. Yüzlerce kişiyi öldüren bile affedilemezse, bütün varlıkların hukukuna tecavüz eden elbette affedilmez ve affedilemez. Kadir mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Demek şüphesiz dünya bir mezraadır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise birer mahsendir. Neticeler oraya boşaltılır. İnsanlar aynı ilâ mı diriltilecekler? Daha önce de söylediğimiz gibi, haşr kainatta her sene görmekteyiz. Fakat kainattaki bu haşir ve dirilmeler ve iadeler aynı olmamaktadır. Yani bu seneki yemiş olduğumuz bir elma, geçen sene yemiş olduğumuz elmanın aynı değil. Belki onun misli ve benzeridir. Oysa ahirette bütün insanların diriltilmesi bizzat aynen iade suretiyle vuku bulacaktır. Cisimler aynen diriltilecektir. Bu haktır ve olacaktır. Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevhere ruhunda ikilen ve rakamlara sığmayan istidatlar var. Bu istidatların altında hesaba gelmeyen kabiliyetler var. Ve bunlardan neş'et eden hadde gelmeyen meyiller var. Ve bunlardan husule gelen gayrimütenahi, sonsuz efkar ve tasavvurat. Yani fikir ve düşünceler var. İşte bunların her birisi haş-ı cismaninin arkasındaki saadet ebediyeye ...şehadet parmaklarını uzatarak gösteriyorlar. Cesetlerin haşri mütevatil nakillerle de sabit olup hak ve mümkündür. Cenab-ı Hak cesetleri idam etmez. Belki onları harici muayyen olan cesetleriyle baki kılar. Bu durumda da hayatı, aklı ve kudreti kabul edince bedenin aynıyla iradesinin sıhhati mümkün olmuş olur. Cenab-ı Hak cüz'iyatları toplamayı bilmesi ki Allah'ın alim olması da bunu ispat eder. Bundaki lüzuma gelince Cenab-ı Hak insanın bedeninin cüzlerini başka insanın bedeninin cüzlerinden temyiz etmeye, ayırmaya kadirdir. Haşirde eczai asliye ile eczai zaide birlikte iade edilir. Evet cünüp iken tırnakların saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu ona işarettir. Fakat tahkika göre nebatatın tohumları gibi acb zeneb tabir edilen bir kısım zerreler insanın tohumu hükmünde olup taşırda o zerreler üzerine bedeni insani neşvu nema ile teşekkül eder. Eğer denilse bir insanın diğer bir insanı yiyip onunla beslenmesi sebebiyle ikisi bir tek şey olunca bu bir tek bedene öldükten sonra iki ruhun girmesi nasıl olabilir? Ayrıca yer kabuğunun çoğunluğunu, eskiden ölenlerin bedenlerinin parçaları teşkil ettiğine göre, ekilmekte olan ekin ve yetiştirilmekte olan ağaçların mahsulleri ile insanların beslenmesi ve binaenaleyh o beden parçalarının bunların bedenlerinde et ve kana döndüğü inkar edilemez. Bu durumda tek madde ve tek asıl pek çok insanların bedenlerine girmiş olmalıdır. Bu ise hiç de akla uygun değildir. Bu hususta denilmektedir ki her insan bedeninin mahşer gününde tekrar yaratılacak olan kısmı asıl maddelerinden ibarettir. Yani diriltmeden maksat, ömrün başından sonuna kadar devam eden kısımlar olup fazlalık kısımları değildir. Mütekelliminin ise zahir sözü şudur. İnsanda asli ve fazla cüzler vardır. İtibar ise insanın asli cüzlerinin iadesi yani diriltilmesidir. Bu insandaki asli cüzler ise başka insana fazla bir cüzdür. Aksi takdirde yenilen bir kimsenin aynıyla iade edilmemesi gerekir ki bu da batıldır. Binaenaleyh bu insanı hayvan da yese, yakılsa da asli cüzleri böylece Cenab-ı Hak tarafından gerek ilminde, gerekse de insanın acbüz zeneb yani kuyruk sokumunda muhafaza edilip böylece diriltilecektir. Mesela geçmiş asırlarda her günde 20 bin insan dünyaya geliyorsa, bugün 200 bin insan, 1 milyon insan dünyaya geliyor. Yine de her birinin her bir azası tamam ve kusursuzdur. Hayalen dünya nüfusunu çoğalsanız öyle bir an gelebilir ki dünyada her gün 1 milyar insan doğabilir. Yine de hiçbirinde hiçbir ağza noksan kalmaz. Hayalimizde bu rakamı arttırabiliriz. Nihayet öyle bir noktaya varırız ki her gün milyarlarca mesela kıyamette edilecek insan sayısı kadar insan dünyaya gelebilir ve hiçbirinde bir noksaniyet bulunmaz. Bu azim kudretten haşrin cismaniyeti yani haşirde insanların tekrar cismen diriltilmesi ve hayatlandırılması nasıl uzak görülebilir? Diğer taraftan Yavaş yapılan bir şeyin süratli ve ani yapılması da mümkündür. Halı dokumada olduğu gibi binaenaleyh insan bu dünyada 30 senede aldığı hali haşirde bir anda alacaktır. Bundan da anlamaktayız ki haşrı yapacak olan zat nihayet ilim sahibi olduğu gibi nihayet derecede kudretlidir. Cesetlerin diriltilmesinde mesela çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden, şartelden... Yüz bin elektrik lambaları, adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi. Bütün küreye arz yüzünde dahi bir tek merkezden yüz milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem cenab Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mundarı, Halık'ından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri, Hikmet-i muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam yani ahiretteki o büyük haşir ve toplanma harfetül ayında yani göz açıp kapamak gibi kısa bir zamanda vücuda gelebilir. Bu ise Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametine zor değildir. Kün yani ol emriyle bir anda vücuda gelebilir. Allah'ın kudreti cihetinde baktığımızda haşrı getirecek zat olan fail muktedirdir. Evet. ...nasıl haşrin muktezisi tekrar dirilmeyi gerektiren şüphesiz mevcuttur. Haşrı yapacak zat da nihayet derecede muhtedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı halk bir çiçek kadar kolaydır. Kainattaki işlerde ve umumi tasarruflarda dikkat edilse görülür ki... ...her şeyin teşekkül ve yaratılmasında bir irade ve hikmet mevcuttur. Mürid olan zat elbette irade sıfatından dolayı bir şeyi irade edip olmasını isteyecektir. Hakim olan zat elbette ki yaptığı işleri bir hikmet çerçevesinde yapacaktır. Adil olan zat elbette kendisine itaat edenlere mükafat verecektir. Kahhar olan zat isminin gereği olarak kendisine isyan edenlere ceza verecektir. Çünkü o ismin muhtezası zalimlere cezalarını vermeyi gerektirir. Rahim olan zat kullarına geçici olarak rahmet etmeyi istemez. Rezzak olan zat, rızka muhtaç olanlara rızıklarını vermeyi ve bunun muvakkat olmayıp devamlı olmasını ister. Gani olan zat, dolu olan hazinelerinden devamlı vermek suretiyle fakirlerin bulunmasını ister. Kerim olan zat, ikrama muhtaç olan misafirlere ikram etmeyi ister. Bu ismin ve diğer isimlerinin tecellisi, ruhi ve manevi yönü olduğu gibi, cismin de bir nevi tecellisi vardır ve yeridir. Taşın cisimle oluşunun hikmet yönü ise şöyle açıklanmaktadır. Cisim dediğimiz madde kendi aleminde yeklesak yani aynı hal ve monotonluk tek bir durumda değildir. Biz uzayda yer kaplayan ve ağırlığı olan her şeye madde diyoruz. Ama havaya göre su, suya göre de toprak ve daha katı bir cisimdir. Seyyareler arasını ve bütün uzayı dolduran eskilerin havadan daha latif bir cisim olduğuna inandıkları ve esir dedikleri şey eğer bir madde ise, çünkü esirin bir takım enerji dalgaları olduğu söyleniyor. Hava buna göre çok katı bir cisim sayılır. Bütün madde cinsleri arasında çeşitli maddelerden meydana gelmiş olan toprak, Allah'ın kudret, halikiyet ve ruhuniye sırrına hepsinden fazla mashar olmuştur. Bitkilerin hayatına menşe olan toprak, Allah'ın en üstün mahluku olan insan hayatına da sahne olmuştur. Böylece toprak kendinden daha latif olan... ...sair madde cinslerinden daha çok ilahi lütfa ermiştir. Yani maddenin en katısı en üstün durumdadır. İnsanın manevi hayata yükselmesine yardım eden... ...duyu organları da maddi unsurlardır. Gözünü kaybeden şekil ve renklerin güzelliğinden. Kulağı işitmeyen de ses ve namedeki ahengin zevkinden mahrum kalacaktır. Güzel kokudan alınan tat, güzel sesten alınan tada göre daha maddi. Yemek ve içmekten alınan lezzette, şekil ve renklerden aldığımız haza göre daha maddi sayılır. Duyu organlarının sağlam ve sıhhatli olması, düşünceye güzel ve işe yarar malzeme hazırlar. Hasta duygular yanlış idraklere, yanlış idraklerde hatalı düşüncelere yol açarlar. Sağlam ve sıhhatli bir düşünce manevi hayatın temel unsurlarından biridir. Görüldüğü gibi insanın manevi hayata yükselebilmesi maddi duyulardaki kuvvet ve hassasiyete bağlı kalmaktadır. İnsanın maddi duyulardan ve kuvvetlerden tecrit edilmesi, onu manevi hayatta süratle yükselmesini temin edecek yerde manevi hayata geçişi tamamen imkansız kılmaktadır. İnsan vücudu ruhu Allah götürecek bir enerji deposudur ve maddidir. Bu sebeple de maddenin ruha zıt ve düşman bir şey olmayıp ona zemin hazırlayıp destekleyen ve tamamlayan bir vasat olduğunu söyleyebiliriz. Ahiret hayatının cismen de mümkün olduğunu gösteren canlı misaller vardır. Bu dünya hayatı ruh ile cismin müşterek bir hayatı değil midir?